İyi günler Hacı Yivat. Sana güzel bir haberim var. Öyle mi? Nedir efendim? Söyleyin bakalım. Ya tam kendime göre güzel bir iş buldum. Hadi ya. Aman ne güzel. Ne işiymiş bu? Yahu yazar olacağım. Yazar. Yazar? He yazar. Yani bildiğimiz yazar. Yok yazar kaza. Evet bildiğin yazar. Geçen gün düşündüm taşındım. Ben neden bir dikiş tutturamıyorum diye sordum kendi kendime. O bu derken anladım ki ben yaptığım işleri sevmemişim. Gittim çocukluğuma çocukken dedim ben ne olmak istiyordum? Yazar mı? Yok yazar olacağım demiyordum da ama elime kalemi alıp duvarları çizmeye bayılıyordum. E onu her çocuk yapar Karagöz'üm. Demek her çocuğun içinde okte. Oh İlkin ressamlık geldi aklıma. Denedim baktım zor iş. Pahalı iş. Yani boya alacaksın. Üstünü başını batıracaksın. Sonra sadece yazayım dedim. Yazdım baktım kulağımı çeken de yok. Küçükken olduğu gibi Anladım Karagöz'üm. Hayırlı olsun. Nerelerde yazıyorsun şimdilik peki? Gördüğüm her duvara yazıyorum. Canım bu bildiğin duvarlara yazılmaz ya. O kadarını biliyoruz Hacı var. Ben biraz pratik yapayım dedim. Piyasaya sağlam çıkmak lazım. Anladım anladım. Öyle diyorsan öyledir efendim. Ben de hep köşe yazar olmak istemişimdir efendim. Bak. Yok yok. Öyle kenara köşeye sıkışmam ben. Benimki gibi yayıldıkça yayılacaksın. İyi olur inşallah Karagöz'üm. İyi olur. Şimdi benim bir yazar tipine bürünmem lazım. Yazar tipi? Nasıl oluyormuş o karagöz? Şöyle başıma bir şapka, elime bir sigara. <gülüyor> bir kalem. Bir ha, kalem. <gülüyor> o da olur. Sonra anlaşılmaz birkaç kelime. Ne alaka anlaşılmaz kelime? Hayır derinlik oluşturacağım. Yazar acaba burada ne demek istedi? ...hangi okur yazarı doğru anladı... ...editör bile yazarı çözemedi şeklinde... ...arkamdan flash haberler yaptıracağım. Aman Karagöz'üm... Yazdıklarını halk için yaz. Rica ederim. Gizemli olmak dedektiflere, polislere kalsın efendim. Boş ver. Sonra derin bakışlar. Aha böyle. Gözlem yapmalar. Bu arada benim her yazar gibi az konuşmam lazım. Yok. Sen çok konuş ki. Bildiklerini sadece yazıyla değil, sözle de aktarasın efendim. Ya ben senin özel yazarın olmayacağım Hacivat. Halkın gözünde yazar nasılsa öyle olacağım. Hadi hadi. Kapama dükkanın önünü. Aman aman iyi birader iyi bir şey demedik. Ama sana tavsiyem şu ki yazmadan önce iyi düşün. Çünkü kelimeler kaleme döküldü mü onları bir daha geri toplayamazsın. Yazmadan önce düşünmek herkesin harcı. Yazarken düşünmek her kişinin harcıdır Hacıivat. Allah'tan düşünmeden yazmak demedi. Heh. Bir şey mi dedin? Ee, ben diyeceğimi dedim Karagöz'üm gerisi sana kalmış. Aman dur saat kaç. <gülüyor> ne oldu Karagöz'üm? Bir duvara yazı yazılacak da. Bu saatte. Bir yazarı saatim olurmuş Hacı Zaten geç olması benim için daha iyi. Kimse görmeden yazıp duyacağım. Niye efendim? Şimdi bu duvar yaşlı bir amcanın bahçe duvarı. Adamcağız yıllardır ne dediyse ne ettiyse... ...çöp dökülmesini engelleyememiş. Eee? Eersi benim duyunca önümü... Ünlü. Ne sandın? Çağırdı beni yanıma. Dedi bundan böyle sen de göster hünerlerini. Öyle şeyler yaz ki bir döken bir daha dökmesin çöpü müpü. Yapan da ömrünce tövbeler etsin. Ooo ağır iş Karagöz'üm. Ya da ben ne yazacağımı daha bilemiyorum. Sen demedin mi yazarken düşünmek er kişinin harcıdır diye göster erliğini Karagöz? Öyle dedim değil mi? Dur şey yazayım o zaman. ...buraya çöp döken Hacı <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim hadi. Hadi bakalım hadi. Madem geç kalıyorsun bitirelim programı. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! <gülüyor> Affola. Buraya çöp döken eşektir. Bu da güzel. <gülüyor>